Kab, senin bulunduğun bir yerde ben nasıl hakemlik yapabilirim, diye itiraz etmek istediyse de Hazreti Ömer, bu davaya sen bakmalısın, çünkü ben anlayamadığım halde sen kadının ne demek istediğini anlayıverdin, bu yüzden de bunların arasında hakemlik yapmak benden çok senin hakkındır, dedi. Kab da kadının kocasına dönerek şunları söyledi, Allah Teala, hoşunuza giden kadınlarla iki, üç ve dörde kadar evlenebilirsiniz, Nisa,